gavs Bilvanisi'nin latifeler hakkında tarifi, çalışmak ve usulü. Allah Teala insanı anasının rahminde yaratırken dört unsurun maddelerinden yarattı. Cesedin teşekkulatı tamamlanınca su, hava, toprak ve ateşten mürekkep de Allah ruhu üfürdü. Ruhun üfürülmesi ile birlikte kusurlu nefs ile kemalli ruh latifelerle birlikte üfürüldüler. Henüz daha üfürülme iken ruh, latifelerle beraber son derece Rabbini severler. Alemlerine meyilli oldukları halde kabloları döşenmiş maddelerden mürekkep et ve kemik bedenine girdiler. Bu alemle hiçbir nispetleri olmadığı halde nefsle bedene girip latife olarak birleştiler. Ne fayde ki nefs ve ruh latifesi birbirini bulunca istemeyerek aralarına sevgi girdi. Ruh asli vatanına olan meylini unuttu. Fakat bununla beraber tüm arzu ve istekleri emir alemidir. Asli vatanına aşık ve iştiyaklı idi. Alemi emirden olan ruh askerleriyle, madde aleminden olan nefs, hava, su, toprak ve ateş latifeleriyle birbirinin içine karışıp bulaştılar. Bir bardak suya birkaç şeker erittikten sonra üstüne demli çay koyduğunuzda, Tatlı su altta şerbet, çay diye tarif ettiğimiz renkli su üstte. Bardağın ağzını kapatıp hava almaz halde evirip çevirdiğimizde, tatlı su daima altta, acı su üstte. Az bir hava veya kaşık girdiği vakit her biri diğerinde mezc olur, bir olur, birleşir. Nefs ve ruh da yardımcılarıyla birlikte böylece oldular. Bu karışımdan sonra eğer nefs Ruh ve latifelere galebe ederse ruh hizmetçi olur. Aksi takdirde nefs ruha hizmetçi olur. Lakin şehvet hava gibi, gazap kaşık gibi, fasık ve asilerin telkinleri evirme çevirme gibi bedeni letafetinden değiştirirler. Yeni görülen vatan her ne kadar çirkin ise de onu yeni olarak görmek asli vatanın güzelliğini unutturur. Ruh unuttuktan sonra keyfe, lezzete dalar. Her nurani beş latife birlikte yükselemezler. Gitgide dünyanın zindanına ve zindanın içindeki kafeste kalırlar. Kendileri madde alemini terk edemezler. Nefs hiçbir fenalıkta bulunmasa, ruh hiçbir iyilikte bulunmasa, ölünceye kadar mücerret iman makamında kalır. İnsan, nefsinin fenalıklarından, ateşte ebedi veya muvakkat olarak kalır. Ruhun iyiliğinden dolayı da ateşten kurtulur ebedi olarak cenneti kazanır Latifelerin nefsten ayrılması için bir şeyhi mercu bir piri meğhaneye ihtiyaç vardır Şeyhi mercu himmetiyle celal zikrini telkin eder nefsi tedavi eder onu kuvvetten düşürücü ilaçlarla mağlup eder latifelere de kuvvetli ilaç vermekle tedavi eder sesiyle Nefesiyle, bakışıyla, asli vatandan bahseder. Dilsiz, dilsizle konuştuğu gibi üstad Kamil gizli gizli, dilsiz dilsiz latifelerle konuşur. Şah-ı Hazne nereli olduklarını onlara hatırlatır. Gizli olan nefs ve hilesinden daha gizli, yüksekte latifelere işaret eder, gelin der. Ruhla birlikte nurani latifeler peşine düşerler. Asıllarına rücu ederler. Şah-ı hazne her bir latife üzerinde en az iki bin, Nefsi natıka üzerinde bin lafza i celali kalben söylemekle sebahanın dolaştırılmasını emrederdi. Böylece latifeler uyanmaya başlarlar. Kalp latifesi toprak mukabilindedir. Toprağın tabiati tevanidir. Sır latifesi ateş mukabilindedir. Ateşin tabiati hiddet ve gazaptır. Hafa su mukabilindedir. Suyun rengi yoktur, yani sahibi nifaktır. Ehfa, hava mukabilindedir. Havanın tabiati kibirliliktir. Bunlar hepsi noksanlıktır. Nefsi emmarenin sıfatlarıdır. Şahı hazne gibi mürşidi kamil salikini kibirden, nifaktan, hiddet ve gazaptan tembellik ve tevaniden tedricen tedricen temizler. Bu fakir, gafsa kurban olayım. Tedrici olursa yol uzamaz mı? O da hiç cevap vermeden Mevlana'nın şu sözünü okudular. Bir denizi bir testiye boşaltsan yine bir günlük kısmetini alacak demekle tarifine devam ettiler. Mürşidi kamil münasip gördüğü zaman çokluk azlık söz konusu olmaksızın İstediği kadar zikri telkin eder Kibir ve hiddetin zevaliyle ehfa Nifak ve riyanın zevaliyle hafa Hiddet ve gazabın zevaliyle sır Gevşeklik ve tevaninin zevaliyle kalp latifesi uruc eder En çok müridin miracı namazda olur Kalp sabırla meşakkatlere tahammül Şer'i gayret, tevazu, halka ihtiyaçsızlık Vesair güzel ahlaklarla vasıflanır Kalp, sır, hafa ve ehfa kalp makamına kadar yükselirler. Nefse sevgilerini, iştiyak ve arzularını terk ederler. Bir taraftan bunlar kalp makamına yükselirler. Diğer taraftan nefs gizli hileleriyle onları indirir. Bir miktarda böyle devam edilir. Mürşid himmet eder. Nefse zehirli ilaçları verir. Kuvvetten düşer. Latifeler arşın fevkinde olan kalp makamına yükselince artık nefse yükselmeye başlar. Ama artık onlar nefse itaat etmezler. Onlar itaat etmeyince ruh nefsin içinden yüzülür, sıyrılır. Artık o da ondan ayrılır, makamına yükselir. Nefse temkin gelir. Natıkalıktan razıya ve merdiyeye döner. Tekrar latifeler ona hizmetçi olurlar. Temkin makamında nefs beşeriyete döner. Bu makamdan dönen salik, şeriatten başkasıyla amel etmez. Amele başlamadan evvel, ilmi kuvveti ne kadar fazla ise, dönüşten sonra amel kuvveti ve tasarruf gücü o kadar fazla olur. Ruhun aslına kavuşmasının alameti, makamı olan cezbedir. Bu makamda olan cezbe için Şahın Nakşibent, Cezbetun min Rahmani. Te'adilu amelez-seqoleyni. Rahmani cezbelerden bir cezbe, ins ve cinnin ameline muadildir buyurmuştur. Sırrın makamına ulaşmasının alameti vahdettir. Hafa'nın makamına ulaşmasının alameti istigrak, ehfa'nın izmihlaldir. Bundan başka pek çok güneşler, pek çok sesler, pek çok nurani direkler, envai çeşit velveleler, zikir sesleri müşahade edilir. Bazen salik bunları fark edemez ve göremez. İttifakla görmek şart değildir. Lakin madde aleminde de kavuşmalarının alametleri vardır. Mesela günahtan sakınmak melekesi, kalbi huzurun alametidir. Şer'i gayret, cezbenin alametidir. Çok zikretmek, incizabın alametidir. Hayret ve sekir, vahdetin alametidir. En bariz alamet, zikir ve ibadetsizlikte sudan ayrılmış gibi çırpınmaktır. Hülasa, salik'in latifeleri aslına kavuştuktan sonra, rec'i kahkari ile tekrar halk alemine döner. Sanki insan iki insan olmuş. Bir gözle vusul makamında hak ile beraber, diğer gözle de halkın hizmetine döner. Tehzibe ahlakla uğraşır. Bu makama, üsnüniyet makamı denilir. Çünkü burada salik cezbe ve temkinden dolayı vuslatı arzular. Amelin taksiratı ve kendisinin liyakatsızlığı ciheti ile de tehzibi ahlak ve hizmeti talep eder. Tekrar kavuşmayı talep eder, tekrar kavuşmayı talep eder, tekrar hizmeti talep eder. Tekrar ve tekrar diye tarif ettiler. Biraz sonra böyleler enderdir, böyleler enderdir diye buyurdular. Bu kavuşmayı ve dönüşü kast edenler tasavvufu şöyle tarif ettiler. Tasavvuf, başkasının sana karşı fenalıklarını unutman ve kötülük yapanlara yaptığın iyiliği tamamen unutmandır. Umum kainat birleşirse bu makamda olan sufiyi yerinden ve makamından kıpırdatamazlar. Bir-i tahih ruhu bu tarifi tercih etmiştir. erbab tasavvuf Zikretmekten maksat, zikredilen zatı ı zatını örten nurların müşahedesidir diye ittifak ettiler. Binaenaleyh, hayali konuşmalarla beraber zikir netice vermediği gibi kalbi de karartır. Bunun için Kur'an-ı Hakim'de, اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ يَذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ Allah nâzile ahsanel hadîs kitâben mutecâbiham mesâniye taş'ir minhu culûdüllezîne yahşevne rabbahum thumma telînû culûduhüm ve kulûbuhüm ilâ zikrillah zâlike hudallâhi yehdî bihi men yeşâ ve min Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı Kalpleri Allah'ı anmaktan katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve mükerrer gelen kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların bu kitabın okunmasından, Allah korkusundan tüyleri diken diken olur, derileri ürperir. Sonra kalplerinde ihlas ve muhabbetten dolayı hem derileri, hem de kalpleri Allah'ın zikrine ısınıp latife olarak genişler ve yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın dilediğini onunla doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren eşit bir mürşit olmaz, Buyruldu. Ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere iki zikir vardır. Birincisi makbul ve rizai bariyi kazandıran zikirdir. Ki ayetin birinci şıkkında, yani, اَفَمَنْ شَرَحَ Allahu صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ min رَبِّهِ Allah, kimin kalbini İslam'a açmışsa, Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı? mealindeki cümlede beyan buyuruldu. Şerhi sadr, yani kalbin İslam'a genişlemesi, mecazi bir manada değildir. Bilakis, hakiki ve gerçek bir hükmü beyan etmektedir. Bir mü'min, bütün hislerini kesip, kalbine yönelirse ve kalben ''Allah, Allah'' derse, dediği zaman hayalinde ve şuurunda bu mübarek lafzın sahibinin azametinden başka bir şey kalmazsa, kalp yani salikin kendisine yönelmiş olduğu göğsündeki yüreği ufak bir daire olarak görülür. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği marifet nurları parlar. Artık salik o parlayan kalbe yönelmiş olur bu itibarla Rasulü Muhterem bu ayeti okuduğu zaman fahu ala nurim mir Rabbi o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı cümleyi tayibesini tilavet edince ashab ya Rasulullah müminin kalbi nasıl genişler ve mümin nasıl nur üzerinde olur dediler bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ida dehale nurul kalbe in şaraha ve fesaha zikrin eseri olan nur kalbe girince Kalp doğrusu göğüs genişler ve ferahlık duyar. Eşit sevgiyle dolar buyurdu. Yine ashab sordular: Ey Allah'ın Resulü, bu nurun alameti var mıdır? Bunun üzerine de el inabetu ila daril huludi ve tejafa an daril gururi ve taehubu lil mevti qabla nuzulil mevti. Ebedi yurda dönüş, fani ve oyuncak dünyadan uzaklaşmak Ölümün inişinden evvel ölüme hazır bulunmaktır buyurdu. Binaen aley kalpten murat insanın göğüsünün içindeki yüreğe bağlı rahmani latife olan kalptir ki kalbi zikir vasıtasıyla nurlanmış olur ve basiretle görülür. Bu nimete ulaşabilmek için haciyi Ahrar Gaddasallahu rahul ethar şöyle buyurdu. Nefesini alıp vermede Allah lafzını kalben söyle. Nurları şuurunda parlayıp zuhura çıkıncaya kadar devam et. Nefesini bu suretle muhafaza etmeyene ekabir filan kimse nefsini kaybetmiştir derlerdi. Hoş derdem emrine mebni huzur ve müşahade ile nefesine riayetkar ol. Riayetkar ol ki o nuru müşahade edesin. Allah azze ve celle de yine Kur'an-ı Hakim'de böyledir: Ricalullatulhihim ticaretu ve la bey'un an zikrillah. Gerçek müminler öyle adamlardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoyar. Buyurmakla övmüştür. Yine haciyi Ahrar buyurur ki, şartlarıyla, büyük bir ciddiyet ve ihtimamla, beş veyahut altı günde zikreden kimse, muhakkak eşyanın zikir seslerini işitir. Hatta hayalindeki zikrinin sesini dahi işitir. Artık hiçbir hatara, vesvese, İç ve dış telkinler, ticaret ve alışveriş onu halinden alıkoymaz. Ey salik! Ya'at kert emrine mebni, devamlı kalben zikret ki bu hakikate ulaşasın. Bütün hislerini keserek kalbe yönel. Kalbin Allah, Allah dediğini dinle. Tesbihini sayısı için dolaştır. Sanki sen kalbinle Allah Azze ve Celle'yi görüyorsun gibi oluver. Kalbin nurlarını müşahede etmeye yönel. Artık yöneldiğin zaman sanki Cenab-ı Hak senden soruyor. ''Benden ne istiyorsun ey kulum?'' Sen de bazı güçt emrine mebni, ilahi ente meqsudi ve ridâka matlubi, irfe' anni hâzihil hocube.'' Yani ''Ey Rabbim, maksadım sensin, matlabım senin benden razı olmaklığındır. Şu perdeleri kaldırıver, zatının nurlarını müşahede edeyim.'' diye cevap veriyorsun. Yine Allah azze ve jalla böyle zikredenleri överek, inna mal mu'minoun aladin, ııda dükir Allahu vejlet kulubhum. Gerçek mümin onlardır ki Allah'ın ismi zikredildiği vakit kalpleri korkar. Buyurdu. Hadisi de şöyle buyuruldu: ııda qşa'arajildul abdi min khaytillahi, tahatt anhu zunubu, kama yahattu an shajarat yabise, urakha. Allah'ın haşyetinden kulun tüyleri diken diken olup derisi ürperdiği zaman günahları ondan dökülür. Nitekim kuru bir ağaçtan yaprakları döküldüğü gibi. Bu suretle olan zikir sahih olur. Salik bu hakikate ulaşması için mürşidin huzurunda sukut ederken ve teveccühü zamanlarında kalbine yönelerek zikri bırakır. Mürşidinin nurlarının müşahede edilmesi için kalbini mürşidinin kalbine bağlar. Şöyle tasavvur eder. Sanki kendisi ufak bir dairedir. Bu daire, mürşidinin nurani dairesi içerisinde gark olmuştur. Ve artık bu mülahazayı devam eder. Başka bir şeyle uğraşmaz. Bununla bütün hayali konuşmaları keser. Ve hayali putları yıkar. İstek ve arzulardan vazgeçer. Mü'min, Allah'tan başkasıyla uğraşmaz, düşünmez. Mürşid de gayırdır, yani masivadır. Masivaya dahil olduğu için hayalde onu düşünmek ve kalbi ona rapt etmek şirk sayılmaz mı? denilmesin. Çünkü bidayette masivanın nefi çok zordur. Birçok şeylerden kalbi döndürmek için mürşide bağlanması gerekir ki salik zulmani olan hicaplardan kurtulsun. Zaten mürşidini Allah'ın vuslatına kuvvetli bir vesile inanmayan kalbi neye yönelirse yani neyi severse yahut neden korkarsa ona boyun eğer, ve Allah korusun şirke düşer. Mürşid, müridini şirk dalgalarından kurtaracağı için düşünülmesi emredilmiştir. Bunu idrakten aciz kimseler, mürşidin düşünülmesini şirk saymaktadırlar. Fakat maatteessüf kalplerini nifaktan koruyamazlar ve hakiki zikir edemezler. Bunların zikri merdut ve ikinci derecede olan zikirdir. Sevapsız değilse de netice vermez. İkinci zikir, gaflet halindeki zikirdir ki, ayeti i kerimede فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي Kalpleri Allah'ı anmaktan katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Demekle beyan buyuruldu. Bir taraftan adam Allah Allah der. Hayali, şuuru çarşı pazarda dolaşır. Yahut Kur'an okur. Fakat gaflet halinde. Mesela hangi ayeti okuduğu sorulursa cevap veremez. Böylelerin namazı da öyle. Ne kaç rekat kıldığının ne de şu anda ne okuduğunun farkında olur. Onun için bunların kalbi kasvetli katılaşmış olur. Kamil bir insana mesela bir mürşide kalbini bağlamaktan çekinir. Fakat kalbini görsen masivadan içinde tabiilenmemiş ve görülmeyen hiçbir şey yoktur. Kalbin içindeki dikilen putların yıkılmasını da bilemez. Kaçtığı şirklere ve hayalin dalgalarına dalı vermiş görürsün. Onun için zikri merduttur. Rabıta bahsin'e bakınız. Birinci zikre dönüyoruz. Basiretin açılması ve kalbin nurlanması için salik sol memenin iki parmak aşağısındaki kalbini yuvarlak bir daireyi düşünür, Mülahaza eder. O dairedeki nefsini Mürşidinin ayağı altına koyar Yani kendisinden işittiği bütün emirlerini tatbik eder Arzulamadığı bütün arzuları bırakır Ve bununla birlikte mürşidinin Allah Allah dediğini hayaliyle dinler Apaçık şuurunda Yani maddi gözleri kapalı olduğu halde iki kaş arasındaki gözüyle Zikirde zikrinin nurani dairesini Rabıtada şeyhinin dairesini gördükten sonra Zikri bırakır bu dairede ikinci bir daireyi çizer, büyütür. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci daireyi çizer ve büyütür. Yani mana alemi maddenin aksi olduğu için iç içe dalışta müşahede edilen her bir daire bir öncekisinden daha kuşatıcı olur. Mesela nefs ve ceset latifesinin içinde yüreğe bağlı kalp latifesi, kalp latifesinden daha büyük sır, Sır dairesinden daha büyük ruh, ruh dairesinden daha büyük hafa, hafa dairesinden daha büyük ehfa, ehfa dairesinden daha büyük keyfiyetsiz, kemiyetsiz, mekansız, Zat-ı Akdes yani isim sahibinin dairesi görülür, müşahade edilir. Artık bu daireye nihayet yoktur. Nurlar açık daire olarak müşahade edilinceye kadar devam edilir. Yani latifeler, Yükselip aslına kavuşuncaya kadar salik, nefsini mürşidinin ayağı altına koyarak mürşidiyle beraber latife zikirlerine dahi devam eder. Errisaletul risaletül Müellifi, kutbu Larif'in Şeyh İsmet Efendi, Risalesinde şöyle demektedir. Übeysidir tariki nakşibendi, beyan etmişim bir bir efendi. Gelür feyz zinde ve mürdeden anla pendi, kamudan ahz olur yok seddu bendi. Hemen talip olup Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Çuğu mir'attır veliyullah kulubi, verir her kim ku, kül gider hucubi. Ana cari olur kevser şurubi, içenler mest olur eyler turubi. Gönüllere girip Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Eğer bin yıl sen etsen ahuvahi, ne mümkün bulasın böyle o şahı. Gözetsen kamil insandan o şahı girip göndüne bul şah rahı gönül raptet hemen hakka gidelim cemali ba kemali seyredelim Allah subhanahu ve taala buyurdu Fe duhuli fiya ibadi ve duhuli cenneti Kullarımın içine gir ve cennetime dahil ol Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu İza tahayyartum fil umuri Festa'inu min ahli'l-qubur. İşlerinizde şaşıp hayrete düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım talep edin. Bir hadiste Kalbul mu'mini hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazineleridir. Diğerinde Kalbul mu'mini arşur rahmani. Müminin kalbi Rahman'ın arşıdır. Başkasında Kalbul mu'mini beytulllahi fel kalbu kelmir mirati. İza nüzir fiha yura tecelli Rabbi ve yuşâhiduhu. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Binaen aley içine bakıldığı zaman kalp ayna gibi görülür. Rabbisi tecelli eder. Kul da onu müşahade eder buyrulmaktadır. Bu maksadına ulaştıysa salik artık la ilahe nefi dairesinde mürşidini de dahil eder. Artık mürşit yoktur. İşte bu andan itibaren mürşidin düşünülmesi dahi şirk olur. Buraya kadar şirk olmaz. Onun için bazı geylani, قَدَّسَ اللّٰهُ اَسْرَارَهُ dedi ki, Tevhidin kılıcını çektiğin an, yani la harfinin medd-i tabiiyyesiyle, de dahil bütün masivayı nefyet. Demek bazı geylaniye göre de, nefsinden ayrılmadığı halde, la kılıcını çekenin zikri sahih olmaz. Bunun için ekabir, sen orada olmadığın yerde la ilahe illallah de dediler. Velayet-i makamı da budur. Kendisi ve masiva hayalinde olmayan, la kılıcını çeken zat, velayet-i makamındadır. İşte burada gene Şeyh İsmetullah Efendi şöyle buyurur. Eğer gaybet gelirse şeyh terkil, o halde zatı haktanı haktan gayrini sil. Hemen ver kalbin hakka feiz olabil vesile iş bu hale mürşidi bil bu gaybete dalıp hakka gidelim cemali ba seyredelim Allahu nazzala ahsana'l hadisi kitaben mutashabihen mataniyetu qashairu minhu juludul lazina yahşavna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudal lahi yahdi bihi men Allah ayetleri birbirine benzeyen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 Maalindeki ayetin hükmü de zuhura çıkar.